Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. La ilahe illallahu yef'alu ma yurid. Ve sallallahu ve selleme ve barek ala nebiyina Muhammedin. Ve selleme teslimen kethiran. Ama bat. E, 6 Şubat 2009 Perşembe. Hatta saati de söyleyelim. Saat kaç? Saat 08.42. E, pardon 6 Şubat. 2009 Cuma değil mi? Evet. 6 Şubat 2009 Cuma. Evet. Akidetul Vasitiye kitabının 9. dersindeyiz değil mi? Evet. Akidetul Vasitiye. Hem bu kitabı tekrar hatırlatalım. Ee, bu kitabı guraba bastı. Bu kitabı zaten tanıttık. Mukaddimesini falan okuduk da. Evet. Bu dersleri takip edenler bilsinler. Ee, i̇nşallah e, ellerinde bu kitap olmayanlar temin etmeye çalışsın. Baskısı yok şu an bu kitabın. Akiretül Vastiye, Halli Herras Şerhi ile Guraba yayınlarından basıldı bu. Kitabın baskısı yok. Elinde olanlar nimet. Olmayanlar e, olanlardan almaya çalışır inşallah. Bizimle beraber bu kitabı takip ederler. Buyur. Ancak bu kitap hakkında şöyle bir artık müjde mi diyeyim ona müjde değil mi diyeyim ne diyeyim. Geçen konuştum Abdülah Hoca ile Guraba'nın sahibi. Hüseyin Cinisli biliyorsun. Onunla da konuştum. Dedim bunu basmıyor musunuz? Bayadır onları sıkıştırıyorum da zaten. Basacağız dediler inşallah ama en az söyleyeyim. Onların dediğine göre 2-3 e, aya kadar basılacak da. Şimdi ben biliyorum şu an onların elinde e, hangi kitaplar olduğunu, hangi kitaplarla ilgilendiğini, önümüzden hangi kitapları çıkaracaklarını. O yüzden benim tahminim en az bir sene sürer. Yok. En az bir sene sürer bu kitabın basılması. Belki de geçer. En az bir sene sürer. O yüzden bunu bir şekilde e, kardeşler başkalarından tedarik eder. İcabını da olanlardan alırlar, fotokopi çekerler bu şekilde. Hatta ben dedim Hüseyin abiye, dedim Hüseyin e, Cenis'i tanıyorsun, Sen graba. Var. Söyledim, dedim Hüseyin abi, dedim e, basmıyor musunuz falan. Dedi, Vallahi işte onla, e, zaten önümüzde bunlar var, onlarla uğraşacağız dedi de. Şimdi onun elinde birkaç tane bir şey var uğraştığı kitap. Sıra gelene kadar ben en az bir sene veriyorum, o yüzden... Tedarik edilsin inşallah. Şimdi e, Besmele'yi anlattık. Tabi daha anlatılacak çok şey var. Onu da Allah'ın nasip ederse bu Akiretül Vasiye'yi bitirirsek. Başka metne geçtiğimizde o metin de illaki Besmele'yle başlayacak. İbn-i Teymiye bütün kitaplarına başlamıştır. O zaman da orada anlatmadığımız yerleri anlatırız. Böylece devam ederiz. Gideriz. E, Besmele'yi bitirdik. Bu kitapla alakalı Besmele'yi bitirdik. Şimdi İbn-i Teymiye'nin bu Bismillahirrahmanirrahim diyişine Halil Herras'ın şerhiyle biraz bakacağız. Halil Herras şimdi bu besmeleyi biraz anlatacak. Biz zaten anlattığımız için çok kısa e, e, talikler düşeceğiz. Evet. Devam edeceğiz. Biraz sesli okuyalım. E, dediğim gibi çok sevdiğim birinden şikayet var. Ona yanlış yok. Ona yanlış yapamam. Kızar bana çok valla. Evet. Canım dostumdur benim. Ona da buradan söyledim. işaret etmek istedim. O yüzden bunu söyledim. Evet. Sonra öğreniriz ki. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim diye devam ediyoruz. Evet. Sesli inşallah. İbn-i Teymiy'l-Rahimullah kitabına Bismillahirrahmanirrahim Rahman, Rahim olan Rahman, Rahim Allah'ın adı ile diyor. Hallerraz şerhine Şöyle devam, devam ediyor. Evet. Besmele. İlim adamları besmelerin her bir surenin başlangıcını teşkil eden bir ayet mi yoksa sureleri birbirinden ayırmak ve başlarken onun bereket bereketinden faydalanmak üzere zikredilmek için indirilmiş bağımsız bir ayet mi olduğu hususunda farklı görüşlere sahiptir. Evet. Burada teberrü'yü zikretmiş. Teberrü evet. müdürü diye. Evet. Ee, burada bir dipnot var. Okuy bunu da. Oku. Tabi dipnotların hepsini oku. Tamam. Bu meseleyi Şeyh Ahmet Şakir, Tirmizi'nin sünnelini tahkikinde 2. cilt 16-25 uzun uzadıya ele alıp incelemiş ve neticede besmelerin tevbe suresi müstesna her bir surenin bir ayeti olduğu sonucuna ulaşmıştır. Evet. Hiç talih düşmüyoruz buraya. Evet. evet. Tekrar metediyoruz. Tercih edilen görüş ikincisidir. Bununla birlikte Besmele'nin Ennemli suresinin 30. ayetinin bir parçası olduğu hususunda, ve Tevbe suresinin baş tarafında terk edileceği üzerinde görüş birliğine varılmış varmışlar. Buraların hepsi anlaşılmıştır. Evet. Çünkü Tevbe suresi el Enfal suresi ile birlikte tek bir sure gibi değerlendirmişlerdir. Evet. Bisminin başındaki be yardım dilemek içindir ve baş Şimdi bazıları... şu. Evet. Şimdi Bisminin başındaki be. Bismillahirrahmanirrahim. Oranın başındaki be'den bahsediyoruz şimdi. Ba harfinde. Evet.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 Gizli, zikredilmemiş bir kelimeye taalluk etmektedir. Evet. Şimdi biz dedik orada zikredilmemiş Demişler. kelime var. Hı. Tamam. Ona taalluk etmektedir. Şimdi de, diyor, dedik ki bu fiil mi, isim mi biz bunu konuştuk, tartıştık. E, beyan ettik netice Şimdi burada ekstra söylediği bir şey var. Diyor ki, oradaki be ne içindir diyor? Yardım. Yardım. Yani istehane için. Evet. Tamam mı? içindir. Şimdi, hemen yazalım. Bismillah. Errahman rahim tamam. Biz ilgilendiren bismillah kısmı. Bismi. Allah'ın ismiyle. Şimdi buradaki bismillah'taki be istihane içindir. Yani Allah'ın ismiyle yani Allah'ın yardımıyla manasında. Hani sen bir iş yapıyorsun, yemek yiyorsun bismillah Allah'ın yardımıyla yiyorsun. Bir şey taşıyorum bismillah Allah'ın yardımıyla. Oradaki be istianedir yani. Yardım dileme. Ancak mesela Mutezile bunu inkar etmiştir. Mesela Zamakşeri'yi bilirsin Zamakşeri kimdir? Evet. Zamakşeri mutezile alimlerindendir. Keşaf diye tefsiri vardır. İçinde bir sürü itizalat vardır. Mutezilelik vardır tefsiri. Her ne kadar tefsir çok faydalı yerleri olsa da, mükemmel bir tefsir olsa da bazı noktalarda. Ama içinde itizalatlar vardır. Hatta Belkini'de allah Allahu Alim. İmam Belkini. Diyor ki ben Keşaf'a özellikle baktım diyor. Onda,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 alemlerin Rabbi Allah dilemekse siz dileyemezsiniz. Demek ki Allah azze ve celle'nin burada dilemesinin tesiri var. O yüzden oradaki bismillahirrahmanirrahim'deki be'nin istihane olduğunu inkar etmişlerdir. Senin fiilinde Allah'ın neye yardım olsun ki sen fiilinde müstakil neyisin zaten? Müstakilsin. Onu geçirmedin müstakilsin. Kaleri'nin görüşü bu. Bundan dolayı ba'nın istihane olduğunu inkar etmiş. Şeyh Useym'in de diyor ki bunu Şeyh Useym'in Beykuniye risalesinin besmele şerhinde söylüyor baş taraflarında. Beykuniye. Beykuniye ne? Hadis-i mustalah. Hadis-i mustalah ile alakalı. Mustalah ilmi ile alakalı. O da beyttir yani. Hı. Orada e, bunlara değiniyor. Diyor ki biz besmele ile beraber musahabeye alırız. Her zaman musahabe yanımızdadır. Yardımla beraber. tamam mı? O yüzden besmele'nin, besmele'deki beynin isteane olmasına engel teşkil edecek hiçbir şey yoktur. Ha, sadece böyle bir itiraz getiriyorlar bazıları.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 İlmen pek bir şey ifade etmiyor. Evet. Devam edelim şimdi. Bağdan alalım. İsminin başındaki B yardım dilemek içindir. Ve bazıları fiil olarak, bazıları isim olarak takdir ettikleri hasvedilmiş, gizli, zikredilmemiş bir kelimeye taalluk etmektedir demişlerdir. Her iki görüş de birbirine yakındır. Evet. Çünkü her ikisi de Kur'an'da zaten var. Evet. Okuyalım. Kur'an-ı Kerim'de her iki hususta da valid olmuştur.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 Bak burada ne gelmiş? Mecraha ve mursaha. Onlar da nedir? İsim. Burada da isim gelmiş. Demek ki o hasfedilen şey Bismillah'tır. İsim de olur, fiil de olur. Biz fiili tercih ettik bilir mi? Ama isim de olur, fiil de olur. Kur'an'da ikisi de ne? Var. Tamam mı? Bismillah, mecraha ve mursaha. Burada mecraha ve mursaha bunlar isim. Tamam mı? Bunlar mastar olarak isimdir. Bismillah. Hem de sonradan gelmiş Burada mütahir gelmiş. Dikkat evet. et. Sonradan gelmiş. Ama isim olarak gelmiş. üste fiil olarak gelmiş. Bunların hepsini evet. anlattı. Evet. Yüce Allah'ın Yaratan Rabbinin adıyla oku. El-Alak bir buyruğunda müteallak fiildir. Onun buyruğunda... Müteallik fiildir ne demek yani? Müteallik fiildir. Şimdi müteallik fiildir. insanların kafasını karıştırabilir. Türkçe'ye de çevrilse de her ne kadar anlaşılmaz. Neden? E çünkü Türkçe ne kadar karşılayabilir ki Arap dili edebiyatını? O bir. ikincisi bu ilmi bir mevzu. Temel lazım. Şimdi mütaallik ne demek şimdi? Mesela yezhebu yezhebu gidiyor değil mi kim? Evet. Ahmedu. Ahmedu. Ahmet gidiyor nereye? İlel beyte. Evet. Beyt. Ahmet eve gidiyor. Bak, ilel beyte bak. İlel beyt kısmına Eve. Eve gidiyor. Ney bu cümlede? Car mecurur. Harfi car gelmiş ile. Evet. Beyt mecurur. Car mecurur. Şimdi kaidedir Arap dil edebiyatında. Bütün car mecururlar mutlaka bir fiile veya fiile benzeyen şeyler şeylerle bağlantılı olmak zorunda. Evet. Tahallük odur işte. Şimdi burada ilel beyt. Eve. Eve kelimesi neyle alakalı? Eve kalıbı neyle alakalı, gitmeyle alakalı. Evet. O zaman diyoruz ki buradaki ilal beyt yezehu ile mütealliktir. Yani Ahmet eve gidiyor. Evet. Bütün car mecrurlar mutlaka fiil veya fi fiile benzer bir şeyle alakalı. Fiile benzeyen şey nedir işte ismi fail, ismi maful vesaire. Evet. Fiil veya fiile benzeyen şeyle alakalı olmak zorunda. Bütün car ve mecrurlar. Evet. Şimdi ilal beyt de car mecrurudur. Bu cümlede şimdi fiil veya fiile benzeyen bir şey arayacağız evet. ki ona müteallik olsun. E burada yaz bu var zaten mütalik oldu. Tamam mı? Evet. Hı. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'de de böyle. Diyorsun ki Bismillahirrah. Bismi ba ve isim. Bu da harf-i cer, cer mecrur. Bu da bir şeye mütalik olmak zorunda. İşte dedi ki o mütalik olduğu şey ya isimdir ya da fiildir. Evet. Bak. Yani <gülüyor> her ne kadar isim de olsa orada E, Mahsul bir şey var yine fiile dönüyor. Oh, hayır bir bak. Şimdi bak ayette ikra bismi rabbike. Şimdi burada bismi car mecurur. Evet. Bir fiile veya benzeyen şeye mutallik olacak. Neye mutallik burada? Yok. İkra mutallik. Evet. Şimdi alttaki ayette diyor ki Bismillahim mecraha ve mursaha. O geminin yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Burada da bismi neye, neye mutallik? Mecraha'ya veya mursa'ya mutallik. Evet. O zaman mutlaka o car mecurur bir yere bağlayacaksın. He, mesela bir itiraz getir, getirirsin mesela sen. Kolaydır bu itirazı getirmek. Ahmet cümle. fil Beyti Ne demek? Ahmet evdedir. Filbeyt car mecru doğru mu? Evet. Evde. Car mecru. Ficar. Beyt kelimesi mecru. Peki bu car mecru. Fiil veya benzeyen bir şeye mutallik olmak zorunda dedik mutlaka. Bu cümle tam bir cümle mi? Tam bir cümle. Evet. Hani... E, fiil nerede mutallik olacak? Ahmet Filbeyt. Bir tane fiil yok. Nerede? Deriz ki arada gizli. Ahmet Filbeyt mevcudundur o da. İsmi meşgul. Ahmet evde mevcuttur. Onda bir sorun yok yani. O kafayı karıştırmasın. Evet. Devam edelim. Onun akıp yürümesi de Allah'ın adıyladır. Mut suresi 41. ayet. Buyruğunda da mutallikı isimdir. Evet. Bununla birlikte Muteallak'ın... Bakın müteallik'ı, ee, bir daha oku oraya, bir daha oku. Onun akıp yürümesi de Allah'ın adıyladır 41 buyruğunda da Muteallik, mutallak'ın Yani isimli. oradaki, mutallik olduğu şey, orada, bisminin mutallik olduğu şey, alakalı olduğu şey, mecraha ve mursaha kelimeleridir. Evet. Ve mecraha ve mursaha kelimeleri de İsim. isimdir. Evet. Tamam mı? Mastar bunlar, isimdir. Evet. Bununla birlikte, Muteallak'ın sonradan takdir edilmesi güzeldir.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 Diğerinden ayırt etmek için kullanılan bir evet. lafızdır. Yani sen e, e, birisine bir isim verirsin, onu tayin etmiş olursun o kişiyi ve onu diğerinden ayırırsın. Evet. Yani iki tane ikiz çocuğun vardır senin diyelim mesela. ve İki çocuğunu bırak, iki tane çocuğun var. Birine Ahmet dedin, birine Muhammed dedin. İkisini birbirinden ne yaptın? Ayırdın. Ebru odadasın. Ahmet geldiğin zaman Ahmet gelecektir. Muhammed gel dediğin zaman Muhammed gelecektir. Ayırdın. İsim bu, budur yani, evet.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 İsim kimilerini iddia ettiği gibi müsemmasının yani ad olduğu şeyin bizzat kendisi değildir. Ne? Çünkü isim delalet eden lafız, müsemmah ise bu isim ile kendisine delalet bulunan anlamdır. Bu kafayı karıştırır, burayı hiç anlatmayayım. Veya anlatayım. Bir daha okuvarayım. İsim kimilerini iddia ettiği gibi müsemmanın yani ad olduğu şey bizzat kendisi değildir. Dur, burada dur. İsim... Bizim bir tane arkadaşımız var. İsmi ney? Muhammed. Muhammed. Baya kendimizden örnek verelim. Daha uygun. Benim ismim ney? Yılmaz. Tamam mı? Yılmaz. Şimdi ben buraya Yılmaz yazdım. Bu Yılmaz bizzat ben miyim? Sen Yılmaz sen ben mi? miyim? Sen kast sen. Şimdi burada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 Ne cevap verirsin buna? Zor bir soru abi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Aklına ne geliyorsa ne Yılmaz cevap ver Yılmaz senin işinlendirildiğin işim yani. Sen... Güzel. Mesela ben diyorsam ki. E, sen bana desen ki Yılmaz gel. Evet. Kim gelecek? Ben. Sen geleceksin. Evet. E demek ki Yılmaz benmişim. Şahsız. Bu manada benim. Evet. Peki ben desem ki Yılmaz benim isimlerimden bir isim. Buradan ne kastedildi? Kelimenin kendisi. Evet. O zaman burada Yılmaz ayrı bir şey oldu. Ben ayrı bir şey oldum. Evet. Doğru mu? Ha, o zaman bazen isim. İsimlendirilenin kendisi olur yerine göre. Bazen de isim, isimdir. İsimlendirilen, o isime sahip olmuş kişidir. Evet. Şimdi mesela örnek verelim. Sen diyorsun ki Allah'ım bana bir evlat nasip eyle. Şimdi burada sen Allah'ı derken bizzat Allah'ın zatını mı kastettin, ismini mi? Bizzat Allah'ın zatını kastettin. O zaman burada Allah demen Allah'ın bizzat zatıdır. Peki desen ki eee Rahman Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Burada neyi kastettim? Kelimenin kendisini kastettim. Değil mi? Evet. Rahman Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Şimdi oku bakayım şeyh ne diye. Tesmi, isim verme vermenin kendisi ise böyle değildir. Çünkü ha, biraz daha üstü Aynı, bak. Aynı tamam var. Aynı tamam. İsim Müsemma oraya okudun mu? Oraya oku. İsim kimilerinin iddia ettiği gibi Hı. Müsemmasının yani ad olduğu şey bizzat kendisi değildir. Bak, bizzat kendisi. Şimdi Yılmaz ben buraya yazdım. Bu Yılmaz bu yazı, bu isim ye, lam harfleri sil benim ismimi. Ben yine ortada kalıyor muyum? Kalırım. O zaman demek ki Yılmaz ben değilmişim. Ben olsaydım benim ismim yok olduğu anda ben de yok olurdum. Hı. Ama bazen Ama ben öldüğüm zaman bana ne diyorlar yok olursam Yılmaz öldü diyecekler. Ha, o zaman bazen benim zatım kastedilir, bazen benim ismim kastedilir. Burayı anladık mı? O yüzden Muhtelil'e tartışmış Allah Allah e ismi, bizzat Allah'ın kendisi isim. Böyle boş bir tartışmaya gitmişler. Sonuçta hiçbir hayır yok yani. Tamam mı? Sonuçta hiçbir hayır yok. Tekrar başa al. İsim kimilerinin iddia ettiği gibi. Müsemması mı? Ha müsemmah. İsim o zaman bizde iki lafız var. İsim.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 Müsemma ise bu isimle kendisine delalet olunan anlamıdır. O zaman isim delalet ediyor. Müsemma da delalet olmuyor. Evet. Tamam mı? Evet. Tesmihe. Isim verme vermekin kendisi ise böyle değildir. Çünkü evet. isim vermek, isim vermek fi, fiilini ifade eder. Evet. Mesela ben oğluma Muhammed adını verdim denilir. Evet. İsim vermek ayrı bir bak. Evet. Bir, bir o zaman isim var, isimlendirme var bir de isim verme, isim verme var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 ismini zikrediyorsun. Allah'ın ismiyle diyorsun. Bunun sebeplerinden bir tanesi. Allah bunu senden diliyor. Sen onun ismiyle tebekkür ed te teberrük ediyorsun. Evet. İsmiyle tevessül ediyorsun. İsmiyle istiane ediyorsun. Evet. Bunlar tevessülün meşru olan yönleri. Bundan dolayı Allah Kur'an'da ne demiştir? Rabbini tesbih et demiyor. En yüce. İsminin Rab Biz Rabbinin var. ismini. Evet. Ne yap? Tesbih, tesbih et. Ed. bak Bu, bu, bu metodu Bümeneci bize kim vermiş demek? Allah. In Allah. Allah ın o yüzden isim müsemma işte buralarda.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 Şimdi burada bu türlü münakaşalar yapılmış tarih boyunca. Özellikle mesela İbn-i döneminde falan bu münakaşalar hep ne yapılmış? Ee, alevlenmiş bu münakaşalar. Bir şey var? Durdurayım mı? Evet. Hep alevlenmiş bu münakaşalar. Şimdi alimler bunları bak.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 O yüzden bakın İmam Ahmed'in felsefe hakkında, mantık hakkında söylediklerini o kitapları okunmayı daha haram görüyor alimler. Evet. Bak mesela İmam Nevevi. İmam Nevevi mesela eee İmam Nevevi mesela haram görür mantık ilmini. Mesela bu beyt vardı Sübhanallah. Bu konu hakkında e, mantık ilminde eee aklıma gelmiyor şu an. Kale kavmin yenbeği en yu'leme. Tamam, o her neyse. İmam Nevi mesela bunu net bir şekilde haram görür. Neden? Bunların hep önünü kesmek için. Ancak bu başarılamamıştır. Yani fitne e, o kadar yayılmıştır ki ehli i sünnetten daha fazla olmuştur fitne ehli sonradan. Ve bunlar bir şekilde tüm dünyayı sarmış. Ve sünnet alemleri tutmuş Bunlar hep kalemi almışlar. Ve bu türlü meseleleri ister istemez girmek zorunda kalmışlar.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 istiva etmiştir. Yani Allah semadadır. Semadaki kastımızla da uludadır, değil mi? Yüksekte. Her şeyin üzerinde. Şimdi cariyeye Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam cariyeye ne sordu? Ey Allah. Kelimeye bak. Yazıyorum. Eyne. Allah. Cariye ne dedi? Cevap fi's sema. Fi's sema. Fi semada. Ey Allah sorusu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 sapık. Bu adam kim? Hayatını selefle mücadele mücadele etmek için adamış bir insan. Evet. Ahbaşlar var, habeşiler. Eee evet. zaten eee şeyhleri vefat etti. Onun en büyük talebelerinden bu adam akidesi bozuk, harban. Tamam, berbat bir adam. Bu yine Sakkaf, Ali-i Sakkaf vs. bu kitabın tahkik eden Sakkaf değil. Bu ve buna benzer adamlar. Böyle hep sana şüpheler getirirler. Bunlar Zahir-i El-Kefseri'nin torunlarıdır abi. Sana böyle şüphe getirir Şimdi adam mesela çok basit getiriyor. Diyor ki eyin Allah. Allah nerede? Diyor ki ben diyor gülüyorum diyor. Ehl-i sünnet olduğunu iddia edenlere. Nasıl Allah semadıdır derler diyorlar.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 Eğne sorulup ya mekan kastedilir ya da değer kastedilir. Ama cariyenin cevabından mekan sorulduğu anlaşılıyor. Çünkü cariye semada demiş. Demek ki Allah'ın mekanından sordu Nebi Sassallem. Adam diyor ki benim bizim buna da cevabımız çok basit diyor. Neden? Diyor ki fis sema kalıbından iki mana kastedilir yine. Arap Dili Edebiyatı'nda doğru bu da doğru bak. Bu da doğru. Var. Diyor ki fis sema demek ya kalıbı semalar kadardır, semalar kadardır. Ya da mekan olarak semadadır. O zaman toparlayacak olursak iki mana çıkıyor hadisten. Birincisi ya diyor bu müşebbihler bize müşebbihe diyor şimdi. Ya bu müşebbihlerin dediği gibi ya bu müşebbihelerin dediği gibi. Nebi sallallahu Allah nerede sordu mekanını? Mekan kastederek. Cari dedi ki "Fis Ya da ya da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki "Ey cariye, Allah'ın değeri sana göre." Ne kadar ne kadar yükseklerdi. Hani dersin ya oğlum beni ne kadar seviyorum açar böyle kollarını falan. Evet. Tamam mı? Heh. Böyle ellerini yukarı kaldırır falan. Heh. Cariye dedi ki semalar kadar uludadır Çok yücedir benim için Allah. Evet. He. O zaman şimdi ihtimal varit oldu mu hadiste? Kaydedir. Selef ehlinde bidat ehlinde ittifak ettiği bir kayda var. Nedir o kaydı اِذَا جَاءَ الْاحتِمَالُوا بَطَلَ الْاِسْتِدِلَى Eğer bir nasta ihtimal varit olursa istidilal batıl olur. E şimdi diyor ki bu nasta ihtimal varit.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 Adam gibi iki ay okuyan akideyi iki ay okuyan adam bile cevap verebilir bu, bu söylediğini. Adam. Tamam Öncelikle en basit cevabını vereyim ki sonra bu, bunlar ileride münakaşalarını geniş yapacağız. Basit verim de şimdi bu kaseti dinleyenler hatta sen de yani kafanız karışık olmasın. En basit cevap. eine kelimesi kullanılır iki manada. Yemek an ya da değer. Ancak onların da kabul ettiği ki başka bir şey söyleyemezler. Zıttını kabul E, söyleyemezler. Eyni kelimesinden mekan da kastedilir, değer de kastedilir. Ancak değer mecazi olaraktır. Eyne hakiki olaraktır. Yani Eyni'nin hakiki manası hakiki manası nedir? Mekanın yerini sormak. Hatta bakın onların alimlerinden e, mesela İmam Cürcani tarifatta mekan için diyor ki Yus'elu E, eyna iseal an el mekan. Buna benzer bir ibare kullanılıyor. Mekan için sorulan bir kalıptır diyor. Ancak değer de sorulur bazen. Ama o ne olarak e, zikredilir? Mecaz. Mecaz. Yani eynenin eyna kelimesinin mekandan sorulması hakikidir. Değerden sorulması mecazdır. O yüzden sen kime Eyna Ahmet desen Hep sana cevabını olacaktır. Bir, yer bir yeri söyleyecektir sana. O anlayacak çünkü hakikimi anlar. O. o zaman kâide: "İza taarada taaradatil <gülüyor> hakikatu ma'al mecazi, quddimatil hakikatu ala'l mecaz." Hakikatle mecaz çatışırsa hakikat mecazın önüne alınır. Çünkü hakikat nedir? Asıldır. Mecaz ağızdır. O zaman özel bir karine olması lazım ki senin oradan mecazın kastedildiğine dair. Bu birinci red diye bir suret diye var, tamam mı? O yüzden bu adamın söylediği batıl. Bu adam etrafındaki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 Menheç, menheç çok önemli. Eğer kişinin menhece salim değilse mutlaka önüne engeller, engebeler çıkacaktır. Ve işin içinden çıkamayacağı birçok mevzu olacaktır. İbni Hazım'dan daha nasçı bir insan var mı? Tabiri caizse zahiri oğlu zahiri değil mi? Ama bak isim sıfatlarda katıksız nedir? Orijinal, katıksız cehmidir.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 Oluyor mu? Oluyor. Başka kimse yok. Sen Bukhari'yi tabii ki Mehmet Sofoğlu'nun tercümesinden okuyacaksın. Ama şu iki şey karıştırılmasın. Biz sana sen Bukhari'yi okuma demiyoruz. Hep yanlış anlıyorlar bizi. Zannediyorlar ki biz Bukhari'yi Müslüm okumaktan nehy ediyoruz. Biz onu demiyoruz. Biz diyoruz ki Buhari Müslüm okunur. Ama Bukhari Müslim ben ilim öğreneyim diye okunmaz. Evet. Tamam mı? Bukhari Müslüm İlim öğrenim diye kim okur? Belli bir seviyeye gelmiş ilim ehlileri Alimler okur. Tamam mı? buhari ve Müslüm'ü okumak için Çeşitli risaleler Temeller vardır. Onları atacaksın ondan sonra sonra oraya gelecek. Mesela bu Akidetül Vasi onlardan bir tanesidir. Hep bak tarih boyunca Alimler muhtasar kitap Yazmışlardır ki talebeler bunlarla yetişsin Sonra geçsin Bukhari Müslüm'ün. O zaman bu kitaplar niye yazıldı ya? Kimse bir şey yazmasın abi. Kur'an sünnet açık ortada.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 Vacip. Bunlara ne gerek var diyor insanlar bugün. Bütün bu yüzyıllarca alimleri çöpe atıyorlar. Ne gerek var diyorlar bunlara bunu yazmışlar. Yani Allah Resulü ben nasıl namaz kılıyor, benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsunuz öyle namaz kılın. İşi bitirmiş ne güzel. biz i̇şte Bunlara soruyoruz. Aynı bu ayette geçen gibi. Siz hadislerin bir kısmını inkar edip bir kısmına küfür mü ediyorsunuz? İşte o senin dediğin Allah Resulü bir yerde fatihası olmayanın namazının batıl olduğunu söylemiş.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 Değil mi? İşimize geldiği zaman hiç orayı düşünmüyoruz ama. Diyoruz ki tevhid-i rububiyet, uluhiyet ismi sıfat. Bir tane selef döneminden sahabeden göster tevhid-i diye. Ama bunlar kitap ve sünnete bakmışlardır. Bu sonuca varmışlardır. Sadece isimlendirmişlerdir ki insanlar anlasın. anlasın. Yoksa sahabenin döneminde racip, sünnet, mendup bunların hepsi bilinirdi. İsimlendirilmemişti o ayrı. Evet. Sahabe bilmiyor mu tevhid e, tev Allah azze ve celle hakkındaki inanç üç kısımdan ayrılır diye. Ama isimlendirmemiş.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 kursunda ilk okutulacak önemli bir eserlerden bir tanesidir. Küçük bir metindir, ezberletilir. Mesela onun onu, onu naz, nazmetmişlerdir. Nazım şeklinde. Ne diyor mesela <gülüyor> nazmda? Diyor ki: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر وَعَلَى لِسَانِ الشَّافِعِي وَهَوَّنَا فَهُوَ الَّذ۪ي لَهُ ابْتِدَاءً دَوَّنَا وَتَابَعْتُ النَّاسُ حَتَّى صَارًا كُتُبًا صِغَارَ الْحَجْمِ اَوْ كِبَارًا وَقَيْرُ كُتُبِهِ الصِغَارِ مَاسُمِي بِلْوَرَقَاتِ لِلْإِمَامِ الْحَرَمِي Mesela bunu mukaddime söylüyor. Amriti diyor ki, kısaca manası, Diyor ki Allah'a hamdolsun ki Allah bu ilmi neşretti, insanların dilini de yazdı ve İmam-ı Şafi'nin diliyle de kolaylaştırdı. Usul-fıkh. Ve sonra da işte devam ediyor işte. Ve laslu ma aleyhi gayruhu buni vel far'u ma ala sivahu yen beni. Böyle beytlerle fukh usulü anlatıyor. Şimdi bakın mesela İbn Huseymin bu beytlerin hepsini, bu nazımların hepsini şerh etmiş kitabı var İbn Huseymin. Bu nazımları tek, tek Bak diyor ki. Fe huvellezî lehu btida en devvene. Oradan kaz imam-ı şafi. İlk diyor bunu tedvin eden, bunu tehlif haline getiren imam-ı Demek ki bu selefimizin menheci. Oradan gelmiş. Demek istediğim, biz nasları selef salihinin fehmine göre anlamız lazım. Diyelim ki Allah Kur'an'da 100 tane ayette, Nebis-i Seyyid-i seyyid hadiste seyyid tane Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i seyyid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 Ayette beyaz yazdığını anlıyorsun diye. işte bu sapıklığın delaletin başlangıcıdır. Tamam mı? Çünkü aksi halde bütün bu selef cahildi, anlayamadı. Sen tuttun o ayeti anladın değil mi? Bu çıkar ortaya. O ayet ya nesk olunmuştur. O ayet ya umumdur, onu haslaştıran bir rivayet vardır. Sen bilmiyorsundur. Ya mutlaktır, mukayyet kılınmıştır. Ya onun Arap, Çadan dolayı başka bir manası vardır. Bir sürü sebepler var senin onun yanlış anlamına dair. Aksi halde sen dersen ki ben bakarım abicim Kur'an'a. Beyazsa ben onu beyaz alırım. Bütün ümmet ne demiş? Beni ilgilendirmez. Ya o zaman sen bunu demiş olursun. O ayet hakkında bütün ümmet dalaletteydi, sapıtmıştı. Bir tek hakkı ben anladım. 1400 senede herkese gizli kaldı. Bir tek kim anladı? Ben anladım. yani Nebis de ne diyor? Benim ümmetim لَا تَجْتَمِعُوا اُمَّتِي عَلَى دَلَالَ Benim ümmetim evet, daralet de. üzere birleşmez. Bir kere bu kaideye ters. Zaten bu hadis başlı başına nedir? Ümmetin birleşmesinin, icmasının hüccet olduğunu gösterir. Kıyasın dışında ayrı bir edile işarıyedir bu da. Benim ümmetim daralet üzere birleşmez. Demek ki ümmet birleştiği zaman ne üzerine birleşiyor? Hak. عَلَى قُلِّ حَلِ Örnek verelim günümüzde. Mesela bugün... Yok mu Türkiye'de öz, özürsüz ceme cevaz verenler? Özürsüz namazın ce, cemine cevaz verenler? Şimdi allame olduk ya Müslüm'den hadis de getiriyoruz. İbn-i Abbas'ın vesaire. Şimdi yeri geldiği zaman bir şu laf sıklamıyoruz. Biz alimlere döneriz bakarız değil mi canım? Çok basit yani ne güzel. Alimlere döneriz. Biz soruyoruz bu insanlara hangi alime döndünüz? Hangi selefe döndünüz bu nasla? Bu nasla bu şekilde amel ederken. Özürsüz cem büyük günahtır. Zina var ya, zina ediyorsun. Allahu alem, zinadan daha büyük günah. Zinadan, özürsüz cem, zinadan daha pis bir şey. Neredeyse namazın terkine şey yakın olacak olur, yani. Tabii tabii, özürsüz. Bir özünün yok. Özürsüz cem ediyorsun. Yağmur yok, çamur yokken cem etmişler yani. Ama iç, döndük baktık mı Selef'in fehmini nasıl anlamışlar, bu nasıl...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 Bunların hepsi büyük günah olduğunu tercih etmişlerdir. İmam Zehebi'nin günahlar, büyük günahlar kitabı yok mu? Evet. Bak bakayım onda bir tanesini hangi hangisi sayıyor? Hoç, hiç, hiç hadiste felaharaç sözüne bakmıyoruz. İbn-i Abbas'a sorulduğu zaman sebebine. O felaharaç ne demek? O hadiste hiç bakmıyoruz onlara. Hiç unutmuyorum. Bir arkadaşım vardı. Bir arkadaşın babası vardı. Şikayet ediyordu oğlunu bize. Yaşlı zavallı, o da anlamıyor ya. Evlatların diyor, benim oğluma biraz nasihat eden Allah için. Günde iki vakit namaz kılıyor. Ya nasıl oluyor diyordum amca iki vakit. Vallahi diyor oğlum bir kere diyor sabah namazını zaten kalktığını hiç görmüyorum diyor. Hep uyuyor diyor. Kaldırıyorum tamam babam falan diyor. Bırakıyorum bir bakıyorum uyumuş. hiç Öyle zaten sabah namazını ayda yılda bir kılıyor. E ne bileyim diyor de öğlede, iki, iki, iki, öğle vaktinde iki, iki kere falan bir namaz kılıyor. Bir de akşam da yatsınlar. <gülüyor> zaten şöyle, şiddetlerde gidecek oldu. <gülüyor> Yani ne bileyim Allah bize hidayet etsin. El hükmu yeduru ma'a illetih vücudan ve Hüküm var olması veya yok olması o illetin vücudiyetine yani e, hükmün var olup olmaması o illetin vücudiyetine veya yokluğuna göre değer kazanır. İşte bu özlüsüz cindeki meselede böyledir. Oradaki hiç illete baktığımız cevap mevzuya baktığımız. Yok. Allah bize hidayet etsin. Edile-i Şer'i darma duman etmişiz. Oradan 1-0 zaten maça yenik başlıyoruz. Nasları kafamıza göre anlıyoruz. Alimlere döndüğümüz yok. Ya bugün Allah aşkına Türkiye'de selefim diyenlere. Allah hepimize hidayet etsin. Yani sor desene ya imamlarından hani diyorsun ya alim malim. Ya böyle bin beş tanesinin ismini saysana. Böyle tuhaf tuhaf baktığını görürsün. Böyle yüzüne bakar. Garip garip. Bir de utanmadan şunu sayarlar biliyor musun?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 Kim var alimlerimiz? Ne var kitapları? Ha belki ekstra bir fevzanı da sayacaklardır. O da meşhur olmuş diye. Halbuki fevzandan ne büyük alimler var. Hatta günümüzde bile Allahu Alem ee, var yani. Elbani'den daha büyük belki. Hüseyin'den daha büyük. Tamam mı? İnsanlar tanımazlar. Meşhur olmamışlar. O ayrı. O benim haddim değil. O ondan büyük, o ondan büyük. Belki diyorum ben. Sonuçta büyük alimler var. Tamam. Benim haddim değil. Ben onları ölçüp ilmini ölçmem. Tamam Sadece benim kalbim mutmayan olduğu birisi vardır. En büyük halimdir diye. O da ölçü değil. Tamam Demek istediğim çok uzağız. Her şeyden uzağız. Yok, Allah yok. hidayet etsin bizi. Şey yok yani. Ne bileyim ya. İnsanın morali bozuyor. İşimiz zor Türkiye'de. Türkiye... Yine elhamdülillah Araplar... Tamam mı? Araplar yine çok şeyi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 Değil mi? Adamlar haklı değil mi? Ya Ebu Hanife bilmeyecek de sen mi bileceksin? Haklı adam. Ebu Hanife bilmeyecek de ben mi bileceğim? Hem bizim cevabımız çok basit değil mi? Böyle zahiriyiz ya. ya. Allah Resulü var. Ebu Hanife'den daha mı? Tabi tabi. Allah bize ilah etsin. Ne güzel cümleler kullanıyoruz değil mi? Ebu Hanife de insan, biz de insanız. İmam Şafi de insan, biz de insanız. İbni Teymiye de insan, biz de insanız. Lafız doğru, kastedilen batıl. Hani biz ne diyoruz? muhaliflerin iki türlü delili vardır. Ya aldıkları delil zayıftır, uydurmadır, batıldır. Ya da delilleri sahihtir ama istidlali batıldır. Bize tarih boyunca ümmetin fıkıhtaki şaz olmayan, kavi olan bu ihtilaflarını, Bize dalalet diye yutturdular, değil mi? Tarif boyca. Neyse, insan... Sübhavimu, Allah'u alemu, Sallallahu ve selamu, Barak ala medine, Muhammed ve ala alihi,